Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nur Aydınoğlu, Argünyum Aziz Şasa, Elvan Can Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Programın kaydını ise Robin Tayar arkadaşımız gerçekleştiriyor. Bugün 21 Haziran 2022 Salı. sola bu kaydı siz yarın 15.30'da çarşamba günü yani 22 Haziran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 Efendim, bugün konumuz Profesör Doktor Kadir Erdin hocamız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Sağ olun Merhaba. hocam. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Nuray hocam, Muzaffer Tunca, Argun, Aziz Şos. Merhaba. Merhaba. Evet, Kadir Erdin hocamız İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi emekli öğretim üyesi. Aynı zamanda Orman Mühendisleri Odası Başkanlığı ile Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Genel Başkanlığı yaptı. Ve 50 yıla aşkın bir akademik kariyeri var. Yüzlerce orman mühendisi yetiştirdi. Bugün kendisiyle ormanlarımız ve orman yangınları üzerine sohbet edeceğiz. Kadir Hoca ile önceki e, yıllarda gerçekleştirdiğimiz programlar da var. E, 12 Eylül 2018 tarihinde, 5 Temmuz 2017 tarihinde ve 3 Ağustos 2016 tarihinde 3 e, ayrı program gerçekleştirmiştik. Aynı konuya ilişkin, gene orman yangınlarına ilişkin. E, hocam e, aradan e, uzunca bir süre geçmiş. 4 yıl sonra tekrar birlikteyiz. Ve bir genel değerlendirme yapabilir misiniz acaba? Geçen sene çok ciddi orman yangınları yaşadık. Birçok konu çok tartışıldı. Üzerinde çeşitli toplantılar yapıldı, araştırmalar yapıldı. O günden bugüne şöyle bir kısa... Özet yapabilir misiniz? Durumu nasıl görüyorsunuz? Geçen senede sizinle program yapmadığımız için geçen seneye de ilişkin bir değerlendirme yapabilirseniz çok seviniriz hocam. Buyurun. Efendim zaman hızla geçiyor. Oman alanlarına dönüp olumsuzluklar da aynı hızla süre geliyor. Gerçekten geçen yıl ülkemiz orman alanlarındaki yaşanan yangınlarla çok ilginç tartışmalar da yaşadık. Ben bu tartışmaların büyük bir bölümünü çok anlamlı bulmadığımı ifade etmiştim aslında. Yine aynı şeyi söylemek istiyorum. Çünkü orman yangınlarının Türkiye koşullarında değerlendirilmesinde e, kamuoyunun, halkın, insanlığımızın davranışlarının başrolde olduğunu görüyor. O da bana şunu gösteriyor. Yangın her ne sebeple olursa olsun, olabilir dünyanın her tarafında olduğu gibi, ama önemli olan burada toplumumuzda yeni bir zihniyetin oluşturulmasıdır. Bu yeni zihniyet oluşturulmadan, Aynı yerde aynı şeyleri söylemeye, aynı deneyleri yapmaya devam ederiz sonuçları'nın aynı olacağını bilebilem. Ben bu nedenle orman yangınlarının çıkış nedeninin insan kaynak olduğunu, insan davranışları olduğu noktasından hareket ederek ormancılık içerisinde, tarih içerisinde yani Osmanlıdan şöyle bir başlayarak nasıl oldu da Türkiye'de ülkemizde 2022 yılında bir orman çevre anlayışı ve orman yangınlarının değerlendirilmesi noktasında yaşananları tartışırken bunları göz ardı etmemiz gerektiğini gerekçelerini ortaya koymaya çalışmak istiyorum. Ama bu arada bir şey vurgulamak istiyorum. Orman yangınları konusunu içeren bir talebim var. Bu talebim de üniversitelerimizin büyük bir suskunluğa girdiği noktasında üniversitelerin suskunluğu beni son derece düşüyor. Ben hayatımın büyük bir bölümünü İstanbul Üniversitesi'nde geçirdim. Her türlü hareketin içinde, değerlendirmenin içinde olmaya çalıştım. Katkılarım olsun için enerjimi kullandım. Ancak görüyorum ki bugün ülkede yaşananların tümü orman yangınları dahil, üniversitelerin sessizliği büyük bir olumsuzluk, içinde. Bundan son derece rahatsızlık duyuyorum. Ama dilerim bu uzun sürmez. Çünkü bu Türkiye'ye büyük bir maliyet ödetir. Bu maliyeti karşılamaya hazır olmamız gerekir kanaatindir. Üniversitelerin en önemli görevi toplumlara entelektüel öncülük yapmaktır. Şayet bu noktadan hareketle Toplumla üniversite arasındaki bağı koparırsanız, üniversitelerin bu önemli, en önemli öncülük etme görevini engellemiş olursunuz. Ben bunu kısmen orman yangınlarında da gördüğüm için gündeme getiriyorum. Tabii ülkemizin diğer sorunlarında şerecek şekilde değerlendirilmesi talebimi de dile getirmek istiyorum. Kısaca orman yangınlarının geçen yıl ondan önceki yıllar öncesinden beri devam eden insan davranışlarıyla %90 insan davranışlarından kaynaklandığını vurguladınca acaba böyle bir kültür, böyle bir zihniyet nasıl oluştu şeklinde e, oldu bir ses Yok sesiniz alıyor mu hocam? Ha, ekran değişti birden de? Yok. Evet. Şimdi e, geriye dönüp baktığımızda bizim doğa ve orman kültürümüz çok önemli şeyler var olduğunu görürüz. Mesela Osmanlı döneminde ormanları böyle muhba dediğimiz faydalanmaya açık kaynaklar bölgesiyle bakılır, bakılmış. Orman alanlarının korunması sadece e, işte mesela İstranca Dağları'ndaki orman alanlarının bugüne sarkması, korunması e, Balkan savaşları ve Balkan Avrupa'ya yapılan seferlerde ordunun gereksinimi için koruma altına alınmış. Bu özel bir koruma gibi tekbirler dışında herkesin yararlandığı kaynaklar, yararlanabileceği kaynaklar gözüyle değerlendirilmiş ve 1900 yıllara gelinceye kadar e, sağlıklı bir e, güvence altına alma olayı 1856'da bir takım gelişmelerin olmasına rağmen e, 1937'de güvence altına almak için yasalar çıkarılmış ancak İlk orman kanunundan bahsediyoruz orman yani. kanunundan evet. ancak e, ülkemiz koşullarında ormancılık Orman köylülerinin, yani orman içinde ve çevresinde yaşayan köylü insan sayısının seçimleri etkileyecek boyutlarda olduğu dönemlerde oradan gelen baskıyla siyasiler daima orman alanlarını siyasal rant olarak görmüşler. Ve oradan gelen talepleri siyasal taleklere büründürerek o... Değerlendirme sonuçlarıyla orman alanlarının yönetimine el atmışlar. Ne olmuş? Mesela 1973 yılına gelindiğinde, ben işin içinde olduğum için söylüyorum 1973 yılında, Ankara'da bir çalışma yapılıyordu. Bu çalışmanın esası da orman niteliğini kaybetmiş alanların orman dışına çıkarılması olayıydı. Yasa 1744 yıl 1973. 1744 sayılı yasayla bakırız çok önemli bir değerlendirme bir yargı sonucu var. Nedir? Efendim orman, alanların, orman olma niteliğini kaybettiyse buraları kültür alanına dönüştürülmesi gerekir ve orman köylüsünün topraklandırılmasında kullanılmalıdır. Ne kadar ilginç bir yaklaşım değil mi? Ancak benim o günkü itirazım, bu itiraz edilmeyecek derecede önemli bir olaydır. Orman gölüsünün toprağı olmayan köylünün topraklandırılması ve üretime katılması açısından çok önemlidir. Ancak şu var, bu yasa Türkiye uygulanmaya başlayınca İstanbul'da da uygulanacak, Ankara'da da uygulanacak. Türkiye'nin en ücra köşelerindeki bölgelerde de uygulanacak. Bunlar arasında bir fark oluşturmak gerekir dediğimde. Hayır. O zaman hakikaten çok ilginç bir şey söylediğimi şimdi de aynı kanaatteyim. Arkasından gelecekleri karşılayamazsınız demiştim komisyona ve gerçekten de öyle oldu. Çünkü İstanbul koşullarında, İstanbul koşullarında dahi Orman köylüsü üretilmeye başlandı. Yani nasıl oldu? İşte sisli oturan, meşteki oturan biri İstanbul'un çevresindeki o zamanlar köy niteliğinde olan yerlere gidip nüfuslarını oraya kaydırdılar. Orman köylüsü oldular ve oradan orman köylüsünün, orman niteliğini kaybedilmiş alanlar orman köylüsüne verilecek ki. Onlardan o yerlere el atmaya, sahip çıkmaya başladılar. Bu örnekler o kadar yaygınlaştı ki bana göre Türkiye ormancılığı bugün orman yangınları ile karşımıza çıkan olumsuzlukların kökeninde de bu değerlendirme yapmaktadır. Çünkü bu değerlendirmeyle Türkiye orman alanları özellikle büyük kent çevrelerinde özellikle İstanbul'dan söz ediyorum bu alanların yok edilmesi için el değiştirmesi için ormancılık dışı kullanımı için bütün olanaklar sağlanmıştı. Bu bu bence e, orman bütünlüğünün bozulması. Bakınız, orman bütünlüğü bozulursa orman içinde herkes her istediği noktaya ulaşır, istediğini de yapar. Evet. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Hemen bunu vurgulamak istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar ormana giderler, orman alanlarında dolaşırlar. Bakian yani motorlu araç girmez. Motorlu araç girmez. Girilecek yerler belirli izinlerle yapılmıştır. Piknik, ateş yapmak falan bunlar bizim için çok önemli olaylar olduğu için söylüyorum. Yangın gerekçesi olarak bunlar zaten düşünülmez. Böyle bir şey de planlama dışıdır. Bizde de son yıllarda bu konuda önemli gelişmeler vardır. Kontrol altına almak bakımından ama bu orman bütünlüğünü bozulmasıyla artık orman alanları herkesin herhangi bir nedenle en kolay ulaşabileceği, yararlanabileceği alanlara dönüştürülmüş karaktere büründü. Bu bence ormançılık çalışmalarını tepeden aşağı etkileyen bir olumsuzluk ile başladı ve bundan sonra orman yangınlarıyla anayasa Alt, anayasamızca güvence altına alınmış alanların orman yangınlarından sonra katiyen el değiştirmeyeceği ve derhal ağaçlandırılıp eski haline getirileceği güvence altına alınmış olmasına rağmen yaşadığı, yaşanılan olumsuzlukları hep beraber izliyoruz. Bu örneklerin sayısı e, giderek artabilir. Buna çeşitli şekillerde e, bilimsel gruplar da takılabilir. Ama şu Değişmez. Türkiye'de oluşan zihniyet daima doğanın bütünlüğünün bozulması, orman alanlarının yıpratılması ile sonuçlanan değerlendirmeler ile tartışılır. Bakınız bugün Türkiye'de ülkemizde orman yangınları için çok çağdaş yaklaşımlar etmektedir Yani bugün orman yangınları diyoruz ki esas olan orman yangının oluşmamasıdır. Yani orman yangını oluşması zaten problem bitiyor. İkinci aşama oluştuğu anda müdahaledir, hızlı müdahaledir. Bugün bakanlık verilerine baktığınızda 12 dakikaya indirildiğini falan söylüyorlar ama yani iyi bir noktadır dünya düzeyinde. Ancak 12 dakika içerisinde yangın eşiği aşılıyorsa ondan sonrası için siz uçakla gelin, helikopterle gelin 10 tane değil 100 taneyle gelin, durum çok değişmez. Bu nedenle biz bu yangın söndürme olayının öncesinde oluşturacağımız zihniyetle bütün orman alanlarının doğanın kontrolünü topluma indirgeyerek, toplumla bütünleşerek sağlayabilirsek olay kendinden gerçekleşir ve gerçekten orman yangınların sayısı azalır gerçekten orman bütünlüğü sağlama açısından bir takım çalışmalara başlayabiliriz yoksa sizde ben de bu ülkenin vatandaş olarak Tepeden Türkiye'ye baktığımızda ben hava fotoğrafları ve uydu görüntüleriyle Osmanlı alanın olduğu için hep inceler bakardım. Ee, şimdi de elim verdikçe bakmaya çalışıyorum. O alanlar delik deşiktir. Tarım alanları, yerleşim yerleri, hiçbir planlama, bakın abartmıyorum. Yani şimdi derler hocam abartma, hiç planlama yapıyoruz. Hiçbir planlama yapılmadan istenildiği şekilde Kullanıma sunulan alanlardır. Bugün sel felaketinin yaşanması dünyada yaşanıyor. Türkiye'de yaşanabilir. Fakat biz Karadeniz bölgesinde derenin içine yamaçlara binaları kondururken hangi planlamadan söz edebilirsiniz? O alanların o şekilde kullanılmayacağını herkes bilir. Ama ona rağmen e, arkasından yaşadıklarımızı, üsüntü olayları izliyoruz. Evet. Bu nedenle bence orman yangınlarının, doğanın, orman alanlarının ne olduğu noktasından başlayalım. Orman alanları dikili ağaçlardan ibaret değildir. Bakınız bu çok önemli bir değerlendirmedir. Müteahhit dostlarımız var. Hocam niye öyle diyorsunuz? Biz işte 10 tane ağaç keseriz ama... Bize yer gösterin bin tane ağaç dikeriz. Şeklinde kendi ticari amaçlarını gerçekleştirecek tek için kullanacakları alanlarda ağaçların kesilmesi. Ve, ama buna karşılıkta başka yerde ağaçların dikilmesi kendilerinin e, tarafından gerçekleştirilmesiyle sorunun çözümleyeceğini iddia ederler. Böyle bir şey olamaz. Ağaç dikme olayı güzel bir olay. Tabii ki ağaçlandıralım. Tabii ki çocuklarımızın, insanımızın geleceğini güvence altına alalım. Ancak bu ağaç bitme problemi başkadır. Orman yani bir vegetasyonun yok edilmesi başka bir olaydır. Bakınız orada bir ekolojik sistem vardır. O ekolojik sistem bir kibikin çakılmasıyla yanar gider. Orada Yüzyıllardır oluşmuş olan ortak yaşam alanı gider. Orman değil artık oradaki. Oradaki yanan alan yüzyıllar boyunca oluşmuş çok farklı canlıların ortaklaşa yaşayabilecekleri bir alan iken yok edilmektedir. Bunun yerine getirilmesi. Hani diyoruz ya yangınlardan sonra derhal hastandırma yapıyoruz. Ee, ve kesinlikle bu alanlar başka amaçlı kullanılmıyor şeklinde. Evet, bu alanlar kullanılmıyor ama yeni dikilen yapılan ağızlandırmalar yüzyıllar sonra ancak bizim orman dediğimiz şekle dönüşecek. Yani ekosistemi oluşturacaklar. Bu sistem, o zaman bizim yaptığımız, yakılan alanların bir modeli olabilecek. Bu ise çok çok önemli bir kayıptır. Yani insanın içini yakan bir kayıptır orman yakını. Gerçekten o açıdan ben büyük kentlerin çevrelerine baktığımda özellikle bu aşırı iklim değişimliğinin tepeninde olduğu aşırı yağışlar sonrası oluşan sellere baktığında plansızlığın ne kadar korkunç boyutlara ulaştığını siz ee, bir topografiyi yokmuşçasına kullanır yaklaşmayı açabilir misiniz? Açarsınız. Evet açarsınız ama sonra bu, bu günlerde yaşadığımız tüm ülkede hatta, hatta dünyaya da bakarsanız aynısını görürsünüz ama biz kendi ülkemize baktığımızda plansızlığın sonucunda çok e, her türlü olumsuzluğa açık bir yaşam biçimimiz olduğunu görüyoruz. Bunun en olumsuz örneklerinden biri de orman yangınlarıdır. Orman yangınları içimizi e, yakan bir olaydır. Ancak şimdi... Konuya geldiğimizde acaba ne yapmamız gerekir ki orman yangınları oluşmasın? Orman yangınları oluşursa derhal söndürülsün. Yani onanlarımız yok edilmesin. Evet, argunun bir sorusu var hocam hemen. Ha, Efendim ee, dikkatimi çekti. Bizim bir arazi kullanımına ilişkin anayasamız yok ifadesi var yazınızda. Evet. Ee, bunun ne anlama geldiğini biraz açabilir miyiz lütfen Şimdi, şu ana kadar hep onu vurgulamaya çalıştım yani bir, evet. bakın günlük yaşamdan bir örnek vereyim mesela tarım tarımda bir sene patates çok hava olur çok rahat evet. eee Ondan sonra herkes patet müzeker. O, yani ucuzlar. Ucuzlar. Evet. evet. Ondan sonra soğan. Yani bunlar çok basit şeylerde basit planlamalarla gerçekleştirilecek şeyler dahi ülkemizde büyük sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet. Bu günlük yaşamdan bir örnek ama arazi kullanımına gelince bakın dünyanın her tarafında e, Arazi hangi, ne amaçlı olursa olsun, tarım, orman veya başka yerleşim alanlarının planlanması yapılmadan oraya herhangi bir işlem uygulanmaz. Evet. Orta yapı alınır, planlaması yapılır. Ben şimdi Fethiye'deyim. Fethiye'de bir yazdım, aldım. Bir sene oturduktan sonra dediler ki hocam bu sizin şeyi yok. Kanalizasyon sistemi yok. Bir dakika dedim. <gülüyor> yani parazını verdik. Buraya aldık. <gülüyor> kanalizasyonu olmayan mı? Evet ne olur dedim. E, çukurlar açılır bilmem ne yapılır falan falan şeyleriyle. Tabii kıyameti kopardım. Belediyeyi ayağa kaldırdım falan. Benim, kanalizasyon konu konuştular. Kanalizasyonu ama. Şimdi böyle bir yere bir yerel yönetim izin verir mi? Buraya binelim. Yani vermek evet. bu planlama derken, planlama derken günlük yaşamımızın en e, küçük birimi ile yüzyıllara bağlı bir takım planlamalardan söz ediyorum. Şimdi bakınız lütfen söyler misiniz bana Karadeniz'deki arazi kullanımı konusunda hangi yasak vardır? Yani yasak derken planlama sorucu o alanda. Evet. Şu amaçla kullanılacaktır. Bu olan bu amaçla kullanılacaktır. Yoktur. Yok. Hep i̇nsanlar kendi talepleri doğrultusunda karar verirler. Mesela der ki ben fındığı kaldıracağım. Şunu yapacağım. Onu kaldıracağım. Bunu yapacağım. O arazide sanki her istediğini gerçekleştirebilecek bir oktanmış gibi davranır. hakbeten öyle özgürlük Benim arazim. Hayır. Hayır. Bu noktaya gelince zaman bakın ben size bir örnek vereyim. Şimdi e, Avrupa'ya gidin, ormana gittiğinizde elinizde sepet mantar toplarsınız değil mi? Mantarı toplayıp ormanı terk edersiniz. Ne piknik yaparsınız, ne yemek yersiniz, ne köfte ekmek pijamaları çekip piknik yaparsınız. Yok böyle bir şey. Ha bu toplumlar arasında farklılardır efendim. Neden orada olmasın? Bizde olur diyebilirsiniz ama bunun kontrolü yapılması lazım. Kontrol evet. Kontrol dışa her şey her şeyi plansız diyorumuz. Onun için bizim arazi kullanım konusunda çok sağlıklı bir anayasamızın bir yapılanmamızın olması gerek. Arazi bireylerin mülkiyetinde olabilir, bütün insanlığın malıdır. Bu evet. aracılığıyla bireyler istedikleri şekilde kullanamaz kullanmamaları gerekir. Artı hangi arazide hangi yıl ne yapılacağına o planlamalarla karar verilmelidir. Yani bir gün patates, ertesi gün soğan isyanıyla karşı karşıya kalamamamız gerekir. Bunun planlamasını yapmak çok zor bir şey değildir. İnsanların, insanların bakınız diyeceksiniz ki efendim bizde işte şeyler var ki o hiçbir zaman mutlu değildir. Evet mutlu edilmenin yolunu bulacağız. O insanlara şükran edeceğiz. O insanlar mutlu olacak ama diyeceğiz ki bu ormanların sahibi sensin. Biz yöneteceğiz. Sizlerle beraber sahip oluyoruz evet. bu alanda bütün önlemlerin kontrolü size ait. Bakın yeni bir zihniyetten söz ederken bunu uygulamaya çalışıyorum. Yani orada insanlarla bütünleşmeden ve bu zihniyeti oraya kazandırmadan, o öyle bir toplumsal yapı oluşturmadan, bakın Avrupa'da bir şeydeki çalışan biri e, yangın sırasında görevlidir ve o anında göreve koşar. O anında ister kent içindeki yangın olsun, ister ormanda. Bu nedendir? Bu bir O insan işini gücünü bırakır ve o göreve koşar. O evet. görevi, çünkü kendi malunun zarar görmesi noktasındadır. Bunu engellemek için işte bu insanlarla beraber sizin mal varlığınız, sizin olan bu alanların korunmasını, onların da katılması, efendim yasalarda var, orman yasasında olmaz mı? O halkın işte koruma tedbirlerine uyması, yangına yardım etmesi var ama bunlar daha farklı şimdi biçimde siyasete yoğun bir şekilde girmek istemiyorum. Ee, çıkar çevreleri tarafından, siyasi çevreler tarafından yozlaştırılmıştır. Bunu rahatla söyleyebiliyorum. Keyfine bırakılmıştır. Dolayısıyla orman teşkilatının gücüyle işlemler yürütmektedir Ve onlar da bütün teknoloji kullanarak kullanarak orman yangınlarına müdahale edip e, bu meselenin büyümeden çözülmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bence bu teknik olmaktan çok toplumsal bir yeredir. Bu teknik olmaktan çok bir plansızlık toplumun yeni bir zihniyete ulaştırılmasından ulaştırılmasıyla çözülebilecek bir sorundur. Bu sorunu çözmek için sorunu çözmek için yani orman yangınlarının olmamasını sağlayan yerde değil mi? Orman alanlarının korunmasını orada yaşayan insanlara birer evet zorunlu, birer e, zorunlu yapılması gereken iş şeklinde bir zihniyet aşılandığı zaman hatırlıyor musunuz? Evet. siz e, Avrupa koşullarında işte söylediğim gidin bir ormana girip yarım saat içerisinde kontrol memuru gelir. Ne işiniz var bunun için geldiniz diye ben biz araştırmacıyız. Üniversiteden geldik. Bütün belgeleri kontrol eder. Ondan sonra gider. Üçlü bir yoksuz. Biz üniversiteden gidiyoruz. Araştırma yapacağız. Herhangi bir nedenle derhal haber veriliyor. Şöyle bir araç şöyle şu noktaya geldi diye. Ve evet. formalar gelip sual ediyorlar. Ve bizim kimliklerimizi, görevimizi sorgulayarak oradan ayrılıyorlar. Bakın evet. şimdi bu korkunç bir kontrol devletinden falan söz istemiyorum. Öyle bir asla yok. Ama bu zihniyetin oluşturulmasıyla bence birçok engelin aşılabileceği kanaatindeyim. Bu noktada bir ara verelim mi hocam? Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edelim. Olur efendim. Buyurun efendim. Teşekkürler hocam. Açık Radyoda Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Kadir Erdin hocamız İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi emekli öğretim üyesi. Evet e, hocam birinci bölümde verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızın soruları var. Muzaffer Tunca. Buyurun evet hocam e, bu gözetleme ve yangın tespit konusunda eskiden özetleme kuleleri vardı. Orada insanlar evet. oturuyordu. Bunun yerine zannederim şimdi bu drone'lar e, kullanılıyor. E, o konuda görüşürüz nedir? Daha hızlı müdahale olabilir mi bunlarla? Hem yani saptanması açısından hem de müdahale açısından. Şimdi ben teknolojik olanakların veya önlemlerin e, bir diğerinden daha önde olup olmadığını tartışmak yerine kombinasyonu ile kullanılmasında, kombine edilerek kullanılmasında zaman içerisinde ona göre gelişmeleri izlemekte yarar var kanaatindeyim. Çünkü drone ile yapabilirsiniz. Yangın yerini tespit edebilirsiniz. Bugün gerçekten çok farklı olanaklara sahibiz. Ancak bu yangın kuleleri yangın kulelerinin sıklığı, yangın kulelerin çevreyi gözetlemesi başka bir olaydır. Yani o, o sırada o sırada yangın kulesiyle yangın e, merkezi arasında genel müdürlük arasında bölge müdürlüğü arasında yani yerel birimler ve merkezle ilişkiler son derece hızla gerçekleştirilir. Tabii ki durumla da aynı şey yapılabilir ama tekrar söylüyorum. Az önce 12 dakika olarak verdiğim yangına müdahale zamanı olarak tanımlanıyor. Yangına müdahale ama bu yangına müdahale bu kadar kısa zamanda gerçekleştirilemediğinde yangın eşiği dediğimiz bir eşik vardır. Yani yangına müdahale edebileceğiniz noktaya kadar ettiğiniz an, yani ondan sonrası eşik geçiriyorsa onu önlemek hangi teknoloji olursa olsun oldukça güçtür. Topografiye bağlıdır, hava koşullarına bağlıdır, birçok değişkeni vardır parametreler bakımından. Ancak bunun en kısa sürede müdahale edilip önlenmesi için az önce vurgulamaya çalıştığım yerel timler o, orada yaşayan insanlardan oluşturacağınız, oluşturulması gereken ki yangın söndürme merkezlerinde kısmen gerçekleşmektedir bu teşkilat tarafından yapılmaktadır. Hızla müdahale edilebileceği birimler oluşturulursa yani tekrar Orada yaşayan insanlarla beraber bu soruna müdahale koşulları da ele alınırsa ve bu açıdan da insanlar değerlendirilirse. Yani o insan orada yaşayan insan yangın çıkmaması için birinci adım çok güzel. Yangın kontrol altında anızlar yakılmayacak o olmayacak bu olmayacak bakımlar yerel insanların kendi aralarında alabilecekleri dayanışma kararları. Aman böyle yapmayalım. Tabii bu bir eğitimi gerektirir. Kılar. Ama bunlar rağmen olur mu? Yangın olur. Ama anında müdahale. Evet yine aynı insanlar. Başkaca yangın çıkmasın, kendi evlerine gelmesin, arazilerine gitmesin, orman yanmasın diye anında müdahale ederlerse bu dakikalar o zaman tutar. Ama Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü dronlarla... Ankara'dan izliyoruz veya bölge müdürlüğünden izliyoruz, müdahale ediyoruz dediği an ülkenin topografik yapısını herkes biliyor. Karadeniz'in topografik yapısı Ege'nin, Akdeniz'in ve Doğu Anadolu'nun topografik yapısını düşündüğünüzde işte, oralara anında müdahale etmenin çok da kolay olmadığı bilinmektedir. Efendim bunun için helikopter vardır. Helikopter görevlendirilir. <gülüyor> Uçak vardır. O görevlendirilir. Bakın Yangın için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya hazırlıklı projeler, planlar yapılır. Bir, yangın çıkmaması için yapılacaktır. Hiç yangın olmaması için mümkün değil. Ama bu içinde alınması gereken şeyler, önlemler, okdaki insanlarla beraber bir zihniyetin oluşturulmasıyla sağlanır kanaatindeyim. Bu biraz zor olur tabii. Çünkü her insan, her kişi dünyaya farklı bakıyor. Ama dünyada örnekleri var. O insanların gidip kendi doğa alanlarında, kendi orman alanlarında zarar vermeden her türlü yararlanmayı kontrol altında sürdürülebilirlik ilkesinde. Yani dört tane mantar alıp giderseniz bir dahaki yıl orada mantar olur. Mantarı köküyle beraber alıp götürürsün. Bir dahaki orada mantar olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani doğadan yararlanmanın da bir kültürü olması gerekir. Orman yangınlarını engellemek, orman yangınlarına hızlı müdahale etmek ve ondan sonrası yapılacak planlamalarla bütün her aşamada oradaki yaşayan insanları ortaklaşa değerlendirmeye katmak gerekir kanaatindeyim. Yoksa dronlarla da olur yangın kuleleriyle de olur. Bence yangın kuleleri, dronlar ortaklaşa değerlendirilir. O daha da sağlam olur. Zaman içerisinde hangisi ekonomikse, hangisi hızlıysa, hangisi daha yararlıysa, hangi toporatik yapıda hangisi daha yararlıysa ve ona göre yol alın mesela. Yol evet. alın. Argun'un Ar bir sorusu var hocam. Buyurun efendim. Şimdi sen e Orman alanlarında piknik yapmak, ateş yakmak, arabayla girmek kısıtlanmalı diye bir başka ülkelerde uygulanan bir husustan bahsettiniz. Bunlar bizim memleketimizde gündeme gelebilir mi? Valla şimdi gelir tabii. Yani gelir ve uygulanır. Ama o toplumlara baktığınız zaman ben yani o toplumsal değer yargılarının nasıl oluştuğu noktasında da epey zaman zamanı ayırdım. Yok düşündüğümdeyken, mutluktan evet. başlıyor. Yani evet. bebeklikten başlıyor. Mutluktan evet. başlıyor. Mesela bir geziye davet edildim. İlk evet. Ben hemen torbama hazırladım. Yiyecekler, şunlar bunlar. Bir gittim katılanlara baktım ki. Hiç kimse de öyle benim yaptığım gibi bir hazırlık havası yok. oturup bir yerde bir şey yenecek de değil. Ama kendilerine göre bir program yapmışlar. Çocukları yaş gruplarına ayırmışlar. Her gruba bir başkan yapmışlar. Bir, bu ağaç nedir? Küçük çocuklara. Bu böcek nedir? Ellerinde ansiklopedilen kitaplar böcek tanımlamalı. Bu mantar nedir? Bu bitki nedir? Aa, bir dakika, biz yani bitkiye gelmiştik. Sonra oturduk bir yerde. Herkes yumurtasını çıkardı. Yumurta işte ne varsa onu yedi. Çöpünü aynı doğruya koyarak 15 dakikada o işte bitti. Yola devam edildi. Akşener. Ben eğitildim orada. Ben de eğitildim. Çünkü <gülüyor> o kadar düzenli. Mesela bir ağacın boyunun ölçülmesi. <gülüyor> Matematik. Evet. Evet. Bu ağaç kaç metre? Çocukların her biri tahminde bulundu. İkinci soru mutun ölçülür, haydi uygulaması. Yani akşama kadar o çocuklar doğanın içerisinde bu ve buna benzer biçimde eğitildi. Şimdi tabii bunu belki edinip bunu Türkiye'de ülkemizde yerleştirmeye çalışmak e, geleceğimiz açısından çok önemli. Yani biz başka türlü bir toplum olamayız. Başka onlara yetişip ulaşabilmek için bu değer yargılarına. Bunları bir an önce uygulamaya koymamız gerekir kanaatinde. Evet. Aziz sorusu var hocam. Bir de Bey, merhaba. Evet, nasılsınız? Şimdi şöyle şimdi burada ben sizi dinleyince şuna özellikle dokunmak istiyorum. Bir kere bu risk azaltma faslığı çok önemli. Yani evet müdahale konusunda değişik modeller uygulandı. Şu sıra mesela Bodrum ve Datçada bu mahalle afet gönüllülerinin yoğun entegrasyonuyla hatta e, ciddi bir eğitimden geçirerek yangın e, orman yangında müdahale konusunda ve kurumlar arası işbirliğinin e, yoğunlaştırılarak e, bayağı başarılı bir el evet. e, girildiği rotaya girildiğini ben gözlemliyorum. İçindeyiz biz tabii evet. muhabere kısmındayız, taraflarda taraflarda da ilişkimiz var. Lakin risk azaltma noktasında ki bütün her yangında olduğu gibi veya her afette olduğu gibi risk azaltmanın iyice geliştirilmesi lazım. O konuda benim bir gözlemim var bilmiyorum siz o konuda gözlem yaptınız mı muhakkak yapmışsınızdır ama risk azaltma noktasında ki siz de ona değindiniz aslında yani tanıyarak görerek ormanı daha rahat yani gözlemleyerek daha net gözlemleyerek yapılması bu konuda şimdi il risk azaltma planları yapıldı bunları bunları yani müdahale evet önemli müdahale son derece önemli ama riski azaltmak noktasında be, e, mesela turizm işletmelerinin şey yapılması sonra yani bir takım biyolojik çeşitliklere dikkat ederek ben hep girit örneğini e, hatırında tutuyorum yani e, işte e, keçi boynuzunla Yangını ilerlet, yangının ilerlemesini önlemeye yönelik bir takım çalışmalar yapıldığı evet. vesaire. Şimdi bunları evet. biraz daha belki ön plana çıkartıp e, turizm işletmelerinin de bu e, işin içine girmesi bu eforların içine girmesi gibi bir şey sizce makul bir sonuç verebilir mi? Tabii. Yani bakınız çok önemli bir e, noktayı dile getirdiniz. Benim de yeni bir zihniyet oluşturulması başlığının altında bunlar var. Yani e, riski sıfıra yaklaştırmak. Risk faktörlerini sıfıra yaklaştırmak. Bunun için uğraşacağımız, bunun için yapacağımız ilk şey o toplumun, orada yaşayan toplumun her bireyinin buraya sahiplenmesini sağlamak. Burası senin. Bakın Orman Teşkilatı'nda en başarılı uygulamalardan biri e, Ege bölgesinin bölgesinde bölgede ortaklaşa köylüyle beraber e, çam fıstığının üretilmesidir. Orada bakın hem yarar var hem sahiplenmek yok orta ama onun sayına yani burası olduğunca sana bu olanakları sağlayacak. Yani o insanları orada. Da, teşkilatla beraber birlikte olmanın koşulları sağlanmış oluyor. Tabii bunun ölçülerine oturup tartışmak, her bölgede, her yaşta, her koşulda nasıl olmalıdır şeklindeki değerlendirmeleri yapmak yine söylemeye çalıştığım gibi planlamadır. Bu planlamalar yapıldıktan ve bu planlamanın özü de orada yeni bir zihniyetin oluşturulmasıdır. Yani doğaya bakış zihniyeti, doğaya baktığınız zaman ne, nereye bakıyorsunuz? Ne görmek istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? İşte o gördüğüm çocuklar çocukken bunu öğrenerek yetişiyorlardı. Söylemeye çalıştığım o. Bu olmaz değil. Olur. Bence büyük bir bölümüyle de Türkiye'de de ülkemizde de edilmeler var. Yani artık bizim çocuklarımız da bizlerin çocukluğu gibi değiller. Çünkü artık onları e, besleyecek çok geniş kalanlar var. Bu işte bilgi iletişimi, sosyal iletişim, dünya iletişimi. Bugün ulaşamadığımız bir nokta yok. Öğrenmek istediğimiz de öğrenemediğimiz bir şey yok. İşte bu da e, gençliği, çocuklarımızı e, sağlıklı bir eğitim ortamında, sağlıklı bir eğitim Bak üniversiteleri dedim, üniversiteler, ben yıllarca bu iş için emek verdim, yıllarca emek verdim ve kamu üniversitelerinin boşaldığını görüyorum. Kamu üniversiteleri bizim üniversitelerimiz en önemli değer yargılarımızı hayata geçiren kurumlardı. ama şimdi zamanın yok başkanı. Bize söz vermişti, 2000 öğrenciyi geçmez, %2'yi geçmez diye özel okulları bugünkü durumuyla karşı karşıya kaldığımızda bu çok önemli bir çıkmaz olarak görülüyor bana. Yani bunun aşılması gerekir, herkesin, evladının sağlıklı bir eğitim, öğretim, yüksek öğretim alma şansı olmalı ama bu çok iyi planlanmalı. Bugünkü planlama benim hoşuma gitmiyor. Onun için diyorum ki planlamalar herkesin katılımıyla ve herkesin parametreleri nasıl üstüne koymasıyla gerçekleştirilir. Bunun için de efor serpilmemiz gerekir, yoğulmamız gerekir. Bir kuşak yorulabilir ama gelecek kuşak, arkadan gelen kuşakların geleceğini güvence altına almak için bu mutlaka ve mutlaka yapılmalıdır. Evet, aslında hocam yani sağlıkla bu <gülüyor> ormanlar arasında da çok enteresan bir paralellik var. Sağlıkta da önleyici bir sağlık sistemi kurmazsanız sadece e, hasta olduktan sonra insanlara ne yapacağınızı e, belirlemeye gayret ederseniz e, maalesef e, hastalıkların önünü alamıyorsunuz. E, anlattıklarınızdan çıkartabildiğim kadarıyla Ormanlar da böyle herhalde. Yani e, önleyici bir e, orman politikası olmadığı takdirde hep bu sorunla karşı karşıya kalacağız. Ve işte acaba uçak mı söndürsek, e, helikopterle mi söndürsek diye tartışmayacağız. Bakın onlar son tartışmalar. Evet. Ram Beyciğim bakın öyle bir noktaya getirdiniz ki olayı. Beni e, bizim üniversitemizin enfeksiyon hastalıkları yıllar evvelinden söz ediyorum enfeksiyon hastalıkları ile uğraşan çok değerli bir hocamız dedi ki hocam doğayla e, hastalıklar arasında bir şey e, şeyler var dedi. Acaba bir, bir araya gelip de bir konferans verebilir miyiz? Hem de tam o yıllarda değişen iklim koşulları ile artık çok farklı hastalıkların oluşabileceğini beyan etmeye başlamıştı. Yani koronayı bildim falan anlamında söylemek için. Yani, o zaman için ben bunları gündeme getirdim. Dedim ki bu iklim değişikliği, bu e, atmosferde yaşananlar, çevremizde yaşananlar şey şu noktaya o kadar farklı hastalıklarla karşı karşıya kalacağız ki bunları yenmekle çok uzun zaman harcayacağız. Çok mazhab edeceğiz. Onun için Tıp dünyasına o hocanın kulaklarını çınlatıyorum. İstirhamım dedim. dedim bunları önceden ile mı? Ne yapmamız gerekir? Aşı merkezimiz hangi düzeyde ne yapılır? Nasıl üretilir? Ya aşıdan önce başka şeyler nasıl yapılır? Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Hakikaten dediğiniz gibi doğayla bu ilişkileri düzenli kurarsanız sağlığınız da ekonomik olur. Sağlıklı bir toplum oluşturursunuz ve diğer açıdan dünya ölçeğinde de bir yeriniz olur. Ben bunu amaçlıyorum. Yoksa soğandan kazandılar, patatesten kaybettiler, bu plansızlıktır. Bunu herkes söyler. Yani herkes diyor, ya bu sene çok para etti, herkes soğan ektiği için şimdi soğan sokaklarda atılıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Benim planlamadan kastım o değil. Benim planlamadan kastım sürdürülebilir bir gelecek, sağlıklı bir gelecek. Bunun için onları sıvayıp başlarsak sonra drone'la mı, uçakla mı, helikopterle mi orman yangınlarını söndürelim? Sonraki bir tartışmadır o. Yani o yapılmalıdır, yapılmamalıdır diyorum ama öncelikli, öncelikli böyle bir zihniyetin oluşturulması için bütün vakanlıklar e, düzeyinde, tüm toplum düzeyinde, to tüm siyasi iktidarın gücü gücü desteğiyle, desteğiyle buna bir an önce başlamak. Göreceksiniz birçok olayın çözümünde bizi, ülkemizi rahatlatacak. Ben yani bugün e, olumsuzluklar var da rahatlayamıyoruz falan anlamında söyletmiyorum. Benim işim değil. O bütün... Birim insanların gördüğü olumsuzluklar. Onlar zaten görülüyor. Onlar zaten boyutları biliniyor. Çözüm örnekleri var. Parametreler belli. Bu parametrelerle siz aynı işleri yaparsanız aynı sonucu bulursunuz. Girersiniz laboratuvara. sabah birileri verirseniz akşam sonuçları alırsınız. Aynı. Yine laboratuvara gidip aynı parametreleri aynı şekilde verirseniz akşam alacağınız sonuçları ben size söyleyeyim büyük soruşlardır. O nedenle bu parametrelerde bir değişiklik yapmamız gerekir. Bu parametrelerin nedenlerinin içlerini tartışarak değişimini ve katılım paylarını kat sayılarını değiştirmemiz gerekir. Bilmiyorum anlatabildim mi Evet hocam çok net aslında yani hangi afete bakarsak bakalım, hangi soruna bakarsak bakalım aynı noktaya geliyoruz. Olduktan sonrasını ortadan kaldırmak veya da sarmak tabii ki e, gerekiyor. Ama olmayı e, aza indirmek, minimuma indirmek konusunda yapılması gerekenler, selde de aynı sonuçla karşılaşıyoruz, depremde evet. de aynı sonuçla, orman yangınlarında da, sağlıkta da hep aynı e, noktaya geliyoruz. Ve bu risklerin azaltılması hakikaten gündemimizin en önemli sorunu bütün insanlığın karşılaştığı ve canlı hayatın karşılaştığı sorunları ortadan kaldırabilmek için öncesine ilişkin önlemleri almamız lazım. Evet hocam size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet. Sağ olunuz. Evet. De, bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Varol'un başka bir toplantıda yine birlikte olur müz beklentisi içinde iyi günler diliyorum. Muhakkak olur hocam. Çünkü problemler <gülüyor> bitmiyor. Problemler bitmedikçe de sizlere e, danışacağımız e, konularda her geçen gün biraz daha artıyor. Tekrar evet. tekrar teşekkürler hocam. Ben de teşekkür, Abi, teşekkür ederim. Evet, i̇yi günler hocam. Sağ olun. Açık, Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinlediniz. Bu hafta konumuz Profesör Doktor Kadir Erdin hocamız idi. Ormanlarımızı, orman yangınlarını alınması gereken önlemleri konuştuk, tartıştık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Evet hocam tekrar teşekkürler. <gülüyor> Kaydımız. Ben bir. tekrar teşekkür ediyorum. Ben Hayır, de teşekkür sağ ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın.